Fatiha suresi Mekke'de risaletin başlangıcında nazil olmuş olup 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi rabbil alamin Bütün hamdler, övgüler Âlemlerin Rabbi Allah'adır. الرحمن الرحيم O Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün, hesap gününün tek hakimidir. Ve Haydi öyleyse, deyiniz, Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız. İhdinas Bizi doğru yola, sana doğru varan yola ilet. Sıratallezîne en'amte aleyhim aleyhim Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Amin.